Altyazı M.K. Fatiha sonrasından birinci ayeti Elhamdülillahi Rabbil alamin ayetini işlemiştik geçen iki hafta boyunca O zaman dedi ki Yüce Allah Azze ve Celle Fatihah Suresini Kur'an'ın birinci suresi yapmıştır. Onun bir benzeri hadislerde bildirildiği gibi ne tarihafta ne İncil'de ne de Kur'an'ın başka bir yerinde ve de indirilen diğer suruf ve kitaplarda onun Nasıl namaz dinin direği ise, Fatiha suresi de namazın direği. Nasıl din namazsız olmuyor ise, Fatiha suresi olmadan da namaz olmaz. Fatiha suresinin dedik, Müslümanın, müminin hayatında çok büyük bir önemi ödeyoruz. Çünkü onun her namazda Müslüman tekrarlamak zorundadır. Yüce Allah Hazretleri ve onun tekrarı ile kendisine ibadet etmemizi bize emretmiştir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Yüce Allah Hazretleri ve Celle Fatiha için Ey Peygamber sana tekrarlanan yediği reddik buyurmaktadır. Tekrarlanan 7'den murat Fatiha sorusudur. Çünkü Fatiha sureti yedi ayettir. Ve tekrarlanan yedidir. Her namazda, her münasebet ile tekrarlanır. Fatiha sureti umdur kitaptır. Kitabın anasıdır. E, ya da el-esafdır. Temel yani. Hatta dedik ki Kur'an'ın ilk serfasını açtığımız zaman Fatiha Suresi'ni görürsünüz. O sayfayı çevirdikten sonra geriye kalan bütün sayfalar Fatiha Suresi'nin bir teslili niteliğindedir. Yani Kur'an'ın tümü Fatiha Suresi'nin tesliliğindedir. Şimdi Fatiha Suresi'nin tesliliğini nasıl yapacağız, nereden bulacağız? O Allah bulacak. Çünkü Kur'an adeta Fatiha suretinin testirilir. Ya da terh söyleyişle Fatiha sureti Kur'an'ın özüdür. Onun için Kur'an'ın başına getirilmiştir. Fatiha suretinde her neyi görürseniz mutlaka onun açılımı Kur'an'da vardır. Kur'an Fatiha sureti ekleminde inmiştir yani. Kur'an'ın bazı ayetleri Elhamdülillahi Rabbil Alemin buyruğunu tafsil ve tefsil eder. Bazı ayetleri Er-Rahmanirrahim buyruğunu tafsil ve tefsil eder. Bazı ayetleri Malik-i yevm Dini tefsil eder, tafsil eder. yevm Dinden bahseder. Uzun uzun uçur, onu açıklar. Bazı ayetleri İyyâtena'budu ve İyyâtena's-saîni yani Tevhidi vaktidir, ibadeti vaktidir, ibadetin Allah'a kat ve halif kılınmasını vaktidir. Bir takım, bir takım ayetler sıratı müstakimi tarif eder, öğretir. Bir takım ayetler sıratı alladin amkalehi kendilerine nimet verilen sıratı mustaqim ehlini tarif eder, anlatır. Bir takım ayetlerde size Dalli ve Mağzub aleyhinden baktırmış. Yani kendilerine gazaz olanlardan ve Dallin olanlardan yani yoldan çıkmış şaşırmış ne yapacağını bilemeyen Hristiyanlardan ve Hristiyan benzerlerinden Mağzub aleyhinden Yahudilerden ve Yahudilerin benzerlerinden baktırmış. Kulasa, Kur'an tümünle Fatiha'nın bir teftili ve takdilidir dedik. Sonra dedik ki, şimdi her hafta yeni gelenler oldukça bir de e, bazı arkadaşlar o dersleri kaçırınca o derslerin tekrarı icat ediyor. Farki bir bir bina yaparmış gibi tuğdaları birbirinin üzerine koyalım. Birbirinin üzerine bina edelim. Yoksa bina eksik olur. Yani zihnin inşası öyle planlı programlı olayıp gitmekle oluyor. Yoksa planlı programlı olmazsa bina eksik olur. Onun için tekrar ediyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin buyruğunu da iki haftada ikiye bölerek önümüzü aldı. Değil mi? İyi ki elhamdu, Elhamdülillah bunu aldık da dedik ki ham Allah'ındır. Burada iki kelime var. Elhamdülillah bu iki kelime var. Birisi ham Allah'ındır, birisi ne? Allah, mi? Birisi de ham. Allah kelimesi dedik. Tercih edilen görüşe göre türemiş bir isimdir. Rabbimizin yüce yaratıcının özel adıdır. El-İlah kökünden türemiştir. Kendisine ibadet edilmeye, sevgi ve zillet ile kendisine takılmaya, kendisine gönül bağlanılmaya layık olan zat anlamındadır. Nasıl her birimizin bir özel ismi varsa ve o özel isim söylendiği zaman bizim zatımıza belalet ediyorsa, aynı şekilde Yüce Allah'ın, Yüce Rabbimizin Yüce Yaratıcı'nın da özel bir ismi vardır. O isim söylendiği zaman yani Allah denildiği zaman <gülüyor> o Yüce Yaratıcı'ya zatıyla, sıfatlarıyla tümüyle delalet eder. Onu gösterir. Yüce Yaratıcı'yı işaret eder. Ham kelimesi Türkçemize övgü olarak tercüme edilebilir. Övgü ve övülme. Buna bence iki kelime daha var dedik. Şükür ve metih. Şükür ve nefih arasındaki farkları da biz başka bir derste uzun uzun işlemiştik. Hamdın şükürden daha kapsamlı olan bir yönü var. Şükürde hamdtan daha kapsamlı olan bir yönü var demiştik. Mesih'de hamdın da farkını işlemiştir. Fakat bununla birlikte elhamdülillah buyruğunu Allah'a şükür olsun diye tefsir edenlerden var demiş. Mesela bunlardan bir kimi yani İmam Taberi radıyallahu o muazzam eserinde elhamdülillah buyruğunu Allah'a şükür oldu. Diye tefsir ediyoruz. Fakat tercih edilen görüşe göre ham ile şükür arasında bazı ince farklılık var. Zaten ulema diyor ki eğer iki farklı kelime var o iki farklı kelimenin helaletlerinde mutlak surette bir farklılık vardır. Madem ki farklı kelime anlatabildim, mi? o iki farklı kelimenin belaletlerinde bir farklılık mutlaka vardır. Wa alekum. Peki ham ile şükür arasındaki fark neydi? Buydu. Ham hayatımızın alanlarında hem müsibeler hem de nimetler. Ham Fakat şükür ise sadece nimetler karşılık yapılır. Nümmetin gerektirdiği karşılıkta bu karşılıkta. Şükrün tarifi neydi? Şükrün tarifi kendisine nitbet eden, kendisine ulaşan kendisine ulaşan nimet ve hayır. O nimet ve hayrı gerektirdiği karşılıkta bulunmak. Evet. Şükrün tarifi bu arkadaşlar. Şükür kendisine ulaşan bir nimet veya hayır sebebiyle o nimet ve şükre karşılıkta bulunmak demek bu karşılık hem kalp olur hem dil ile olur hem de diğer azalar ile olur dolayısıyla şükür hem kalbin amelidir hem dilin amelidir hem de azaların kalp ve dilin harikinde kalan beden azalarının amelidir peki kavayi dilerba deresine Şükür bu üç azayla nasıl el, e, nasıl yerine getirilir? Yani kalbin şükrü nedir? Dilin şükrü nedir? Sen de tamam mısın kardeşim? Kavazül Erbab üstez. Kalbin şükrü nedir? Dilin şükrü nedir? Ağzaların nedir? beden ağzalarının. Kalbin şükrü nedir? Kalbin şükrü nimetin Allah'tan geldiğini bilmek. He. Kalbin şükrü nimetin Allah'tan geldiğini bilmek ve itikad etmek kalbin şıkrı bu yani bu bana verilen Allah tarafından verilmiştir Allah bunu bana ikram etti Allah bunu bana diye bilmek ve itikad etmiş bu kalbin bilgi ve kalbin şıkrıdır kalb ile Allah Azze ve Celle'ye nimet verip etmek evet bilin Dilin şükri, o ilmeleri, Allah سبحانه etmek ve bu sebeple ona senada bulunmak. Dilin şükri, on ilmeleri, yüz Allah azze ve Celle'ye nitset etmek ve bu sure ile, bu şekilde ona, bu sebeple ona senada bulunmak, övgüde bulunmak. O da bilin şükrü. Ağızların şükrü, Allah'ın kazaının, kadere yakarılır adına Evet, azaların şükrü nedir? Verilen nimetin Allah Subhanahu ve Teala'nın Allah Subhanahu ve Teala'nın öskesini surette harç evet. etmemen, Harcamamak. He. Ha. Ancak onun rızası için harcamak. Ha. Şükür demek ki üç ağızla birlikte yapılıyor. Hem kalple hem dille hem de diğer beden azaları ile. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> bir gecenin sabahında namaz kılınca namazdan sonra yüzünü akabına döndü ve ne dedi? Bu gece kimileri şakir oldu kimileri kafir oldu. Yani şükür kükrüldü. Çünkü kükürde nankörlük etmek, örtmek, izlemek demek. Kimler şakir olmuştu? Yağmur'u Allah Azze ve Celle'ye nispet eden bu ondan dövdüğünler şakir olmuştu. Kimler kafir olmuştu? Kıyan yıldırlık üzerinde doğması terebiyle bu yıldır bize indirildi, yazdırıldı diyen ve kainat olaylarını yıldızların hareketlerine bağlayanlar şükrün zıttına davranmış küfretmiş olmuşlardı. Yani nankörlükte bulunmuşlardı. Tabi bu küfür bazen büyük küfür derecesine yükselir, bazen küçük küfür. Bunun silahına yani şıklığın silahına ham sadece dil ile yapılır. Yani ham dil ile övgüde bulunmak demektir. Bu övgü bize ulaşan ve isadet eden bir nimet ve hayır dolayısıyla olsun bize ulaşıp bize isabet etmeye bir hayır, bir hatene, bir güzellik bir e, üstünlük sebebiyle olsun tatil ham ham dedilen zatı yüksek, yüce, eksiksiz sıfatları sebebiyle örnekler yani biz Allah subhanahu wa ta'ale öngüde bulunuyoruz. Onu öleriz. Onun yüksek sıfatları dolayısıyla onun muazzam ilimleri dolayısıyla. Dolayısıyla hamd-i bir farkı onun dil ile yapılmasıdır. Bu ki ile arkadaşlar şükür hamd nedir? Daha kapsamlıdır. Çünkü şükür hem kalbiyle ile eda edilebiliyor. Hem diliyle ile eda edilebiliyor. Hem de ağdaları ile eda edilebiliyor. Fakat hamd sadece bir tanrıymış. Onun için bu cihetten bakılınca şükür hamdden kapsamlı oluyor. Fakat başka bir cihetten bakılınca ne oluyordu? Hamd şükürden daha kapsamlı. O cihet nedir? Tamam, hamd. Kendime öyle diyor her hal dolayısıyla olur. Her hal dolayısıyla. Her hal dolayısıyla. Böyle diyelim daha yetişik olur. Şükür ise sadece nimetin karşılığıdır. Hayrın karşılığıdır. Kendisine ulaşan bir hayır, kendisine isabet eden bir nimet dolayısıyla olur. Ham ise yani örgüme, örme ancak ne dolayısıyla olur? Allah her şeyi dolaştığıyla olur. Allah subhanahu ve ta'ala'nın bütün yaptıkları dolaştığıyla olur. Sonra demiştik ki arkadaşlar derste Yüce Allah Azze ve Celle Celaluhu üç cihetten, üç açıdan hamze müstahakmış, layıkmış. Hamze açılardan <gülüyor> Bir, Allah Subhanahu ve Teala Zatı itibariyle hamd, <gülüyor> layık Ne için? Bu kesele Allah'ın Bunu Ezzelleyin Bunu ezberleyin, Allah Azze ve üç cihetten övülmeye layıptır. Çünkü bir, zatı itibariyle övülmeye layıptır. Neyi itibariyle? Zatı, zatı itibariyle. Limaza, burada araç de o, biz biraz artıdık <gülüyor> <gülüyor> Niçin? Çünkü onun zatı her türlü kemal sıfatlarıyla mutfaksız ve her türlü eksiklikten menzardır. Dolayısıyla o varlık itibarı verdiği. Varlık itibarıyla. Yani ne diyorsun? Allah Subhanahu ve Taala'yı niye övgüye layık diyorsun? Niçin onun övgüye layık olduğunu söylüyorsun? Niçin elhamdülillah? Niçin her türlü övgü ne demişti? Hamd kelimesinin başına gelen alimlerdir ki, el takısı kapsamlılık ifade etmek içindir. Niçin? Elhamdülillah. Ölgü adına ne varsa, ham adına ne varsa, ölünme adına ne varsa, hepsi linnah. Allah'a ait. Niçin? Üç tane. Gereksiniz. Bir. Allah bir da zatı itibariyle erir. Neden? Çünkü onun zatı her türlü kemal sıfatıyla muttasıftır. Her türlü eksik sıfattan Ne kadar? ben şimdi diyelim ki Allah Rahman ve Rahim'dir. Alindir. Her şeyi bilir. Hakimdir, ne yapacağını iyi bilir. Şimdi ben Allahu sağlığına ne yapmış oldum? Evet, Hamd etmiş oldum. Ben Yüce Allah'a e ne yapmış oldum? Hamd, Hamd etmiş oldum. Evet. Bu yaptığımın adı nedir? Hamd. Hamd'dır. İşte bu yaptığımın adı mı? Hamd. Hız-ı cihetle onu öldüm, evet. Zatı itibarıyla. Onu zatı itibarıyla öldüm çünkü dedim ki şöyle şöyle şöyle büyük muazzam eksikliği sıfatları sahibi. Sonra dedim ki Yüce Allah Aziz ve uyumaz. Ve onun eşi yoktur. Benzeri yoktur. Ve o bir çocuk edilmemiştir. Ve onun hiçbir yardımcısı da yoktur. Allah ve teala şimdi ne yaptı? <Gülüyor> şimdi de. Şimdi de hamd etmiş oldum. Nasıl hamd etmiş oldum? Zatının eksikliklerden uzak olduğunu beyan ederek demek evet ki birincisi Allahu Teala üç itibariyle üç açıdan hamd-e müstahaktır. Bir, zatı itibariyle gerekçesiyle çünkü onun zatı her türlü keman, tat ile her türlü eksiklikten menezzetlidir. İki, Allah neyle yazılır? Fiilleri. Fiilleriyle. Bir zatı, iki fiilleriyle. Yüce Allah Azze ve Celle fiilleri itibari, yani yakıt ettikleri açısından da övülmeye layıptır. Allah Subhanahu wa ta'ala yakıt ettikleriyle de övülür, fiilleriyle de övülür, yakıt ettikleri açısından da övülmeye layıptır. Ne için? Aynen. Evet. Çünkü onu ne yapıyorsun? onun yüce zatımdan sadır olan fiillerin tümü ya adalettir yahut rahmettir inne ve hikmete dayanır ne cehalettir ne kendini inmezliktir ne de zülüm neymiş çünkü onun bütün fiilleri ya adalettir kainatta Allah abd. ve celle'nin Taysıl suyunu var. Bir afakta yani insanın ötesinde var. Kainatası adlı kadar. Allah Subhan'a vatanda varıyor gibi. Değil mi? Kimi yerine rahmetin bırakıyor. Kimisine kıl veriyor. Kimisine erkek veriyor. Kimisine her ikisinden veriyor. Kimisine de çocuksuz bırakıyor. Öyle değil mi? Bu da insanın hayatına sağlık eden fiilleri. Bir var kainata, insanın hayatının dışında Allah Subhanahu Subhanahuya Ta'ala'nın fiilleri. Yavuz onları indirmesi, göğün yaratması, yeri yayıp döşemesi, dağları kazık gibi dikmesi, hı. güneşi doğutması, hı. ayı çıkartması, yıldızları yerlerine atması. Bunlar Subhanahu Subhanahuya Taala'nın kainata sağlık eden fiilleri. Bir zaman bizim hayatımıza değerli sinirleri. Yüceli Hazretleri'nin bizim hayatımıza değerli sinirleri. Bizim hayatımıza değerli sinirleri. Kimisini kör ediyor. Kimisine şifa veriyor. Kimisini şifadan mahrum bırakıyor. Kimisini aziz ediyor. Kimisini zelil ediyor. Kimisine mal, mal veriyor. Kimisine mal, mal vermiyor. Verdiği malı alıyor. Allah subhanahu wa ta'ala tam bir malik olarak tasavvur edilir. El-m'izzu, azizlikten El-m'izzu, ghalimeden He? Nuhli. Ve-m'izz. Dibintiyot, He? şifa veriyot. Encel veriyot. Öyle değil mi? Encel veriyot Allah azze ve zatta. El-Rafiq. Allah. El-kâzîn, sıkıp dereziyor Allah, el basit Allah Azze ve Celle'ye genişletiyor. Kâinette Allah Azze ve Celle'ye tam bir mutasarruf olarak, yani tasarruf sahibi olarak çekiyor, çeviriyor, idare ediyor. Onu saymakla tükenmez bir illeri Peki, bütün yaptıklarından ötürü mü ötürü Allah? Evet. Adaletlikleri evet yani <gülüyor> yaptıklarında hiç mi zelim yok <gülüyor> hiç mi hikmet sizdik yok? <gülüyor> yok çünkü Allah subhanahu ta'nın şimdi bu filmler hangi zattan südür ediyor ona baksana bu filmler hangi zattan südür ediyor bütün kemal sıfatların sahibi olan mutlak semih mutlak vasıf olan her şeyi işiten, her şeyi gören, her şeyden en ince ayrıntısına dert habir olan ve latif olan, alim olan ve hakim olan ve asla zulmetmeye mutvakmana da erdil olan vakıf idere diyor bu cümle. Devam edelim. Allah subhanahu ve ta'ala fiilleri itibariyle benziye layıktır. Niçin? Çünkü onun fiilleri ya adalettir yahut rahmettir. Ya adalettir, yahut rahmettir. İlme ve hikmete müstehittir. Değer. İlme ve hikmete der. Kişi Allah subhanahu ta'alanın kainatçı fiillerinin adalete, rahmete dayandığını, ilme ve hükmete dayandığını bilirse, fiillerin üzerinden onu kınamaz. Fakat eğer Allah Sülhanahu Teala'yı tanımaz, onun mutfaat olarak eksiksiz olduğunu ve mükemmel sıfatlara sahip olduğunu bilmez ise, fiillerin üzerinden onu kınar. Niye lan lanana kara? Nasıl bir tanık vermişti? Ne soru sordu? Bu Serkan Bil getirmişti. Peki dedi. Fordun Alman ya da Hristiyan anne babadan doğmasının günahı mı? Niye orada doğdu? Biz burada doğduk. Müslüman anne babadan. Şimdi ona bu, bu sorunun cevabını vermek bir davetçiyi için sıkıtsızlık örneği. Bu sorunun cevabını vermeye kalkışmak sıkıtsızlık örneği. Çünkü onun en bilmesi gereken şey Allah Subhanahu ve Taala'dır. Bu sorunun doğuran şey ne onda? Allah marifetinin etkiliği. Eğer Allah hakkıyla bilseydi, ne diyecekti? ''Veler ki ben kavrayanmayayım, o her yaptığı fiilce hak üzerindedir.'' Yüce M.A. ne buyuruyor? ''De ki Rabbim sıraat-ı müstakil üzerindir.'' Ne demek? Yani yaptığı her fiilce o hak üzerindedir. Asla batıl değildir. Ya bizim bir komşu vardı geçenlerde kör olmuş. Peki körlüğü veren yaratan zaptı? Evet. Allah'a sonra sana Allah Ya adaletli olup gereği olup kör etmiştir. Çünkü o kör olmak için gerekli sebepleri yüzlemiştir. Evet. Kör olmak için gerekli sebepleri evet. yüzlemiştir. Sebeple Bıçakı alıyor oynuyor. E tabi kör evet. olursun. Evet. Niçin? Sen ki, çünkü sen kör olmak için gerekli sebepleri izledin. Allah azze ve sellem'in kâinete kaydığı cüzeli ihlal etti. Onun için kör oldu. Demek ki Allah seni adayetliyle sebepli. Demek ki Allah azze ve sellem'e zaten fiilleri insanların fiillerinin arkadaşlar iki ciheti vardır. Bir Allah'a yisbet edilen cihet. İki kula yisbet edilen cihet. Fiil kula nispet edildiği zaman zulümdür. Olabilir. Kula nispet edildiği zaman. Fakat aynı şey Allah'a nispet edildiği zaman nedir? Adalet. Demek ki Allah hiçbir yaptığından ötürü kınanmaz, yaptığından ötürü kınanaza kınan kullandır. Çünkü o mutlaka adaletinle yapmış. Yahudu, yahut rahmetinle Hüseyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yüce Allah Aziz ve buyurdu ki her kimin iki sevgilisini yani iki gözünü alırsan bunun karşılığında ona mutlaka cennet verir. Bu hadisin hem kutsi hadis olarak rivayet şekli var. Hem de nelevi hadis olarak. Yani Peygamberimizin sözü olarak rivayet şekli var. Her kimin iki sevgilisini alırsan ona mutlaka <gülüyor> bunun karşılığında <gülüyor> cennet verir. Yüce Allah Azze Celle seni kör ömrünün ahirinde. Neyi mürad ediyor? Rahmeti muradı. ediyor. Anlatabildi mi? <gülüyor> Allah Subhanahu wa ta'ala sevgili bütün fiillerinde hak üzerinedir. Adalettir olurduğunları yahut rahmettir olurduğunları. Yüce Allah Azze Celle tarih kullarını niçin belalara itkira eder? Niçin musibetler gönderir? <gülüyor> onların göre görevini yüksek nefis. Onun için Ebu Hüleyra radıyallahu aleyhi ve hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne bilir? Yaklaşık olarak müminin arkasını musibet hiç bırakır. Onu tertemiz edince yani. Onu tertemiz edince yerler. ya malının üzerindedir musibetine ya da ya anladının üzerinde ya Çünkü müminin her çektiği şey yüzünden mutlaka rahmete olur. mutlaka tabade ya edine olur. Hatta zeketinin aktarımında şeyi kaydetti Ne oldu, ne olacak? Böyle bir yere Acaba kalplerimi, o hücumları, o ani o hücumları, o ani acaba kabul Ayak kabul mü? Acaba kalplerimi, o hücumları, o anda o hüzün, müminin mutlaka bazı günahlarını mağfiret etti. Allah Subhanehu ve Teala böyle yapmakla ne müraciyet ediyor? Okul için rahmet müraciyesi. Anladın mı? Onun için kader ne geliştiktersa, en yüksek makam, o yüksek makamları Rıza'dır en yüksek makam rızandır. Sabır değil. Şimdi yani zikret ehli kişinin Allah'ın Celle Celaluhu'na kullukta yükseleceği makamları kuralamışlar. Ve demişler ki sabır mı rızam hangisi üstündür? Merzatmıştır. Merzatmıştır. İbn-i Qayn-ı Rahim'e bir kitap yazmış, şükredenler ve sabredenler diye, o kitabın bütün konusunu bilmiyor musunuz? Yani o kitabı okuduğun zaman o kadar sakınırsınızdır. Çünkü kitabın başından sonuna kadar, şükreden, zengin mi faziletli, sabreden fakir mi faziletli bunu yazıyor. Acaba, o benim faziletli, şükür mü faziletli? Yani Allah'a zannetim, kullukta hangi makam daha üstündür, Hangi makam daha fazilettirdi? Bunu araştırmış alimler. Onun için Allah Subhanahu wa Taala fiillerine rıza, kainattaki fiillerine ve kendi hayatımıza tadilu eden fiillerine rıza en yüksek makamdır bir kulun edebileceği arkadaşlar. Delik bir Allah rıza övülür. Bunu gerekçesini söyledi. İki Allah fiillerin itibarıyla övülmeye evet. müstahakdır. Bunun da gerekçesini söyle. De ki: "Allah kelamı ıün sözleri de da diye övülmeye layıktır." Niçin? Diyelim. Yani. Yani. <gülüyor> Niçin? Allah bu sanatları şey ve rahmet. Çünkü Allah kelamı itibarıyla de övülür. hamda layık, onun hamda layık olmasının üçüncü ciheti kelamı, Çünkü verdiği haberlerde hak endettikleri ve ne ettikleri mutlaka adalet kılıyor rahmet. Verdiği haberler, bak, şimdi Allah Azza kelamı olarak bizim mevzimizde ne var? Kur'an var değil mi? Başka bir şey yok. Kur'an Allah'ın sözlerinin kelamı olarak bizim önümüzde. Allah'ı zatında vardır. Fiillerinde vardır. Şimdi kelamı da vardır. Açtık Kur'an'ı. Niçin? Niçin Allah kelamı itibarıyla göndermeye layık? Çünkü bu kelamın verdiği haberler haktır. Ne kadar emir ve nehir varsa, mutlaka o emir ve nehir adalettir yahut rahmettir. Bu dersi dinledikten sonra artık namazda elhamdülillah dediğiniz zaman farklı oluyor inşallah değil mi? Elhamdülillah ya da düzenlükleri zaman nasılsın? Elhamdülillah dediğimiz zaman farklı olması lazım. Yani ben Allah'ı ölüyorum. Zatıyla ölüyorum. yapıt etnikleriyle ölüyorum. Kelami. Ve kelamıyla ölüyorum. Bilmem anlatabilirim. Ham Allah'ındır. Ham kelimesini işledik, Allah kelimesini işledik geçen haftalarda. Sonra geçen hafta <gülüyor> Serhat Paşa durduğum, <duydayım. gülüyor> Bersi ihanet mi hafsa? <gülüyor> <gülüyor> Rabbi Alamin, buyruğunu <gülüyor> işletti. <gülüyor> <gülüyor> Burada da kıpkırmızı gibi da olduğu gibi iki kelime var. Demişti. <gülüyor> Şöyle mi? Yok, bilmiyorum. Ya o? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi önümüzde iki kelime var. Birisi ne? Rab. Rab. İkincisi Alemin. Ne dedi? Alimlerin söylediğine göre Alemin Yüce Allah Azze ve Celle'nin dışındaki her şeyin ortak adı ve O'na bu ismin verilmesinin sebebi dedi Allah'a alem olma, olduğu için. Yani Allah Azze ve Zelle gösterdiği zatıyla, sıfatlarıyla, fiilleriyle O'na işaret ettiği için, O'nu tanıttığı için, için, O'na öğrettiği için, O'na bu isim verilmiş. Zaten, zaten alemi Allah subhanahu wa ta'lanın zatı peşindeki her şeyin o tek adıdır. Ve bazı alimlerin tezgihine göre alam demektir. Yani Allah azze ve celle'ye işaret ettiği için Yüce Allah azze ve celle'ye delalet ettiği için Yüce yaratıcıyı ve onun sıfatlarını gösterdiği için ona bu isim verilmiştir. Alâmet-i denilmiştir. Gerçekten denilmiştir. Gerçekten kâinatta arkadaşlar gökler, yer, ağaç kimin? Bütün cevap Allah Subhanahu Ta'ala'ya ve sıfatlarıyla onun var olduğuna, onun mükemmel sıfatların sahibi olduğuna ve onun her türlü uzak olduğuna ve onun alim olduğuna ve hakim olduğuna ve rahim olduğuna delalet ediyor gösterir. Ona bu işin verilmesini çedebe Peki Rabb Rab kelimesi Kur'an-ı Kerim'de birçok anlamlarda kullanılır. Fakat Rab kelimesinin asli anlamı terbiye, özen demektir. Peki terbiye ne demekti arkadaşlar? Evet. bir şeyi halden hale getirerek kemale erdilmek demek. Terbiye bu. Yani yorulmak. Ne demiştik? Örnek vermiştik. Çiğ köfteye ne yapıyorlar? Yoruluyorlar, Şöyle bir yapıyorlar. Tuz getir diyor, biberini getir diyor, yumurtasını getir. Yok bir daha yoruluyorlar, yoruluyorlar, yoruluyorlar. Sonra Allah. kemale erdiğini anlamak için yapıyorlar? <gülüyor> <atıyorlar>, değil mi? <gülüyor> Yapışırsa, <gülüyor> ha tamam, kemale erdi. <gülüyor> ne yaptılar bunu? Mecliste yaptılar tuttular, yoruldular, yoruldular sana tavana attılar, yakıştı, tamam kemale erdi demek. onu bir halde alıyorlar o halden hale getirerek onu kemale erdirmeye çalışıyorlar Allah subhanahu ve Taala'nın Rab ismi terbiye eden anlamındadır ve terbiye etmesiyle bir şeyi halden hale geçirip kemale erdirmesi demektir Rabbil alemin Hüce Allah Azze ve Celle bütün alemlerin Rabbi, Bütün kainatın bütün mencubatın bütün varlık aleminin Rabbidir. Yani onları almış, yaratmış halden hale geçirmiş şekilden şekile tokmuş ne yapmıştır? kemale erdirmiştir. Nasıl kainatta geçen de Rabbimizin vücudiyetine, yani Rabb'lığına biz örnekler Ne gibi bunun bir örneği mesela? Mesela ağaçlar. Değil mi? Allah Subhanehu ve Teala onları bir tohum, bir fidan şeklinde alıyor. Sonra onları halden hale geçiriyor. Onların ihtiyat duyduğu her şeyi onlara veriyor. Rezgattır çünkü. Onların rezikları veriyor. Sonra o ağaçtan Allah Azze ve Celle meyleyi yaratıyor. O meyleye şekil veriyor. Bu da onun neydir? Rububiyetidir. Bir portakalın üzerinde Rabbimiz Azze ve Celle'nin ne kadar büyük rubudiyeti, yani terbiye ediliyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne yapmış? Portakalın üzerine böyle elbise yapmış. O elbiseyi güzel bir şekilde Boyamış. Öyle değil mi? Sonra o açıyorsun, bakıyorsun ki içinde portakallar dilim dilim. O dilimler de ne kadar rahat bir yere yatmışlar. Portakalın kaponunun içi böyle bembeyaz zervan gibi değil mi? Bakıyorsun dilimler içine uzanmış, şey yatmışlar. Öyle mi? Tırtlarını vermiş, yatmışlar. Sonra portakalı kabuğunu böyle sıktığı zaman böyle gözüne kaçıyor. Evet, Allah subhanahu aleyhi ve onun içine atlet koymuş ta ki ne yapmışsın? Şunu atıyorsun Yüce onu bir top şeklinde yapmamış dilim dilim yapmış niçin? kullar yorulmasın diye kullar rahat etsin diye Yüce Allah'ın o dilimi böyle yargı zaman şey olur diyorsun atmıyor o dilimin içinde tordacıklar yapmış her kervanın içine portakal şey koymuş, bunlar hepsi kim için? Bunlar için. O portakalın üzerine Allah subhanahu yaparını biz neyini görüyoruz? Muazzam terbiye ediciliğini, Rablerinin, rübudiyetini görüyoruz. Nasıl bir portakalın Rabbi almanı ise bütün <gülüyor> kainatın Rabbi de alman. Biz Allah'a açın kitabı kerimli bakın. Yüce Allah Azze ve Celle nasıl vasf edilir kainatta şurubu bir yeri? Değil mi? ''Ebele en zulûne ile'l ibi'li kent eflüka'' ''Keyse'' Bir dereye bakın. Her gün yanınızın başında olan hayvan var. Araplar için en çok gördükleri hayvan değil mi? <gülüyor> değil dereye gelin bakın her gün yanınızın başında. Sadece üzerine binmek değil. Sadece çeşit gelinmek değil. Bir de bakın. Bir de bakın. Nasıl yaratılmış? Nasıl yaratılmış? Sadece gördüğü. Yine Arapların en çok gördüğü şeylerden biri, Sema. Ve ile sema-i. Sanki oranın okudusunda... Böyle yükseltiyorsun. Semayı kendine yükseltiyorsunuz diye. Ve ile sema. Değil mi? Biz de semaya böyle kafamızı kaldırın. Bak. Keyf ar nasıl yükseltilmiş? Nasıl? Keyf ar Kim onu yükseltmiş ve nasıl yükseltmiş? Ve ile'l ar ve Yere de bakır, da bakır. Yüce Allah Azze telle... ve başka ayetlerini buyuruyor, kabarete sırasında. Farki ey bakaha. Gözünü çevir. Kerre feyri. Tekrar tekrar çevir. Bak. Nereye? Göğe. Var mı bir şart Yok. Bunların hepsi Allah Subhanahu ve Se'ala'nın rububiyeti. Biz geçen de galiba işlemedik de daha önceki defterimizi işlemiştik. Allah Sobhanahu ve Teala'nın ta rubudiyetine taalluk eden birçok sıfatlar var. Zaten dedik alimlerden bir topluluk esma ve sıfat tevhidini isim ve sıfatların tevhidini rubudiyetten saymalarının ve onu ayrı da zikletmemelerinin sebebi bu niçin? Çünkü o isim ve sıfatların hepsi rububiyete taalluk ediyor. Rububiyete taalluk ediyor. Çünkü Allah bütün alemlerde rahflık yapıyor. Bütün alemlerde rahflık yapıyor. Yani terbiye ediyor. Yani çekip çeviriyor. Efendilik yapıyor. Rububiyete, Allah'ın rububiyetine taalluk eden Kaç tane sıfatı var? Ben göstereyim, bana öyle <gülüyor> tane sıfatı var, kusursen. Kusursen şu üç sıfatı Allah Azze ve Celle'nin vücudiyetine taallık edilir. Nedir onlar? Bir halk. Ha? Bir de Allah Azze ve Celle, halıktır. İki, <gülüyor> malik. Allah maliktir. Üç, <gülüyor> rızak, rız rızak verilmesidir. Allah Azze ve Celle, rızak <gülüyor> Bu üç sıfatı hususen Allah Azze ve Celle Kur'an eserinde tekrar tekrar anar. Kendi zahir için. Ve yine hususen bu üç sıfatı bakın. Hususen bu üç sıfatı yüze Allah Azze ve Celle mehkelilerin ibadet ettiği putlardan meh yeder. Mehkelilerin ibadet ettiği putlardan meh eder. Mutlaka ayetlerini Yüce Allah kıtların yaratmaya kadir olmadıklarını İnanın hatta Müşrikleri çalır Evinin gösterin bana Ma da salatı minel an Yeni yüzünün hangi bir parçasını Yaratmışlar bunlar Dağları mı yaratmışlar Bayırları mı, oyaları mı, çayları mı Güneş mi, Ay mı Ağaçları mı Bir ayda mı yaratmışlar bunlar Yücel Allah'ın adında başka ayetlerde, onlar birbir yaratılmıştırlar. Yaratmaya kudretleri yoktur. Onlardan nefediyor Rabbimiz Suhana. Yaratmayı onlardan nefediyor. Yani nasıl tezatını karşımızda Yani Allah Subhanahu wa Taala onların yaratmadığını gücünün bize delenmesi, yaratmaya ve kudretlerinin olmadığını bize anlatıyor. İkinci sıfat neydi? Mali 110 ay sonra böyle Süresi rastlarsınız La yem Ve Kuran-ı Kerim'in araştırmasını oturursa rastlarsınız bahsediyor ayette Hep kişi La yem likume <gülüyor> Böyle hiçbir şeye bile Sahip değiller Hiçbir şey sahibi değiller Hiçbir kişinin yoktur bir süneş çelik bir şey olsa onlar süneşten yara alamaz. Khabar ve eserre malik değiller. Rıdka malik hiçbir şey malik değil. Yüce Allah Hazretleri derler. Üçüncü sıfat ne? Kısa yeter. Demek ki Rabbimizin rüdubiyetine taalluk eden hususen hususen üç sıfatı. Onun için ulema tevhid rüdubiyeti tarif ederken kusursa bu üç sıfatı söyleriz. Yani derler ki Allah'ın Halik, Malik ve Rezzef olduğunu iman etmektir. Ve ne derler ayrıca? Neske müşrikler de buna kabul ederdi derler. Yüce Allah Allah'a azde edilmezler de kendisinin Halik, Malik ve Rezzef olduğunu Kur'an'da uzun için dayan eder <gülüyor> ve aynı şekilde Kutlarin halik, malik ve olmadı olmadığını da galeneder? Bildiğiniz kutlardan da bu üç tapu khususen neydedir? Bunların dışında alannelere rab olmak kolaymış mı? Bütün alani terbiye edecek, idare edeceksin, çekip çekmeyeceksin, ne demek rab? Tavgıyı eden, çekip şeyden, idare eden değil mi? Bunları yapmak için hangi sıkatların sahibi olmak gerekir? Bir defa mutlak alim olmak gerekir öyle değil mi? Şimdi bu kainata bir bakın. Bu kainatın Rabbinin mutlak alim olması gerekmez mi? Peki mutlak hadir olması gerekmez mi? Denizdeki bir tane tanecik balıktan haberdar olmasa, onun Rabbi olarak isimlenmeye layık olur mu? Olmaz. Öyle değil mi? Ama Allah azze ve celle, denizdeki her balığın tek tek ve toplu olarak Rabbi değil mi? Rabbi demek ki her balıktan tek tek atmalar, sokmılar, haberi var. He? Aynı şekilde her insandan tek tek Açlı, toklu, ne ihtiyacı var? Haberi var. Hangi ilaçın ihtiyacı var? Haberi var. Öyle değil. Mi? Peki, işitmeye, işitme güç ve kudresi olmayan Rabbim yakabilir mi? Nasıl yapsın? Nasıl yapsın? Şimdi benim Rabbim olarak isimlendirilmeye layık olan Rabb kimdir? Söplendiğinde işit edilir anlatılardı. Ama kullar işitmez ne? Teala kalabalıyız ya. Ama Allah bilir, işitir. Ne kadar işitir? Hı -hı. Ne kadar işitir? Bütün kullarının, bütün isteklerini işitir. E ee, işitme anadır, bir de kul var için mutalazıdır, sevdiğe et. da kalbinde ne sevdirilmesi lazım? O güler getiremez. Bu tabel rakip olmak lazım. Değil mi? Ha. Rabbimiz subhanahu ve taala bütün kainatın bir hakkın Rabbidir. Bütün alemlerin Rabbidir. Yüce Allah Hazreti O'nun bizim isimlerimizle İbn-i Husayn -i çok güzel esma ve sıfatla ilgili bir taktiki var. Onu kitabı temizde hikmet olarak koyduk inşallah. Çıkınca <gülüyor> okunuyorduk. <gülüyor> yazdım okunuyorlar. <gülüyor> ee, diyor ki birinci fark. Allah'ın isimleriyle birinci, bizim isimlerimiz arasındaki birinci fark. Diyor ki Allah'ın isimleri mutlaka hak olarak isimlendirilmiş isimlerdir. Yani Allah Azze ve Celle o isimlerin delaletlerine sahiptir. <gülüyor> o isim, mesela, Allah Subhanahu Wa Ta'la Khabir olarak isimlendirilir. Gerçekten Khabir nedir? Gerçekten Khabir'dir. <gülüyor> <gülüyor> Fakat şimdi dedi? Mesela ne dedi? Mahmud olarak isimlendirilir. O evet. Gerçekten Mahmud mu? Mahmud değil. Herkes Mahmut diyorlar. Örmüyorlar, görmüyorlar. Aleyhi ile konuşuyorlar. Örün. Örün ki Mahmut. Değil mi? Birisi Muhammed olarak isimlendiriyor. Birisi çok alim bir adam diye isimlendirilir. Evet. Gerçekten birebir isabet ediyor mu? Etmiyor. Niçin? Çünkü eksiklik var bunlarda. Mümkündür ki Mümkündür. Kişi bir isimle isimlenir. Fakat o ismin delaleti onun üzerinde yoktur. Fakat Allah Azze ve Celle'nin her ismi, şimdi biz isimlere iman ettiğiniz gibi, o Müslümle ve Cema'ya isimlerin delaletlerine de iman edelim. Öyle değil mi? <gülüyor> yani ben Müslümle'den ki Allah Azze ve Celle'nin ismine iman ederim, o isimden küremiz tıkata da iman eder Geçen gün arkadaşlardan biri ne sormuştu? Çok önemli bir fayda. Niye? Esma ve sıfat sevgidi diyoruz da ikisini bir arada isimler sevgidi ya da sıfatlar sevgidi demiyoruz. Esma ve sıfat niçin? Niçin birbirinden ayırıyoruz? Niçin? Ne demiştik cevabın? Allah'ın her ismi bir sıfatına delalettir. Çünkü Allah'ın her ismi bir sıfatına delalet eder. Yani Allah Azze ve Zülle'nin isimleri o sıfatlara delalet eder. Fakat her sıfat bir isme delalet etmez. Allah Azze ve Celle arşın üzerine istiva etmiştir. Fakat bu fiili delaysıyla ona bir isim bu fiilden türetilerek bir isim verilmez. Anlatabildim mi? Mesela Allah Subhanehu ve Teala zül yedeyn ismi mi? Ama Allah Teala'nın zatihi <gülüyor> var mı? Var. Demek ki Allah Subhanahu ve Teala'nın isimleri tevkifidir. Her isim mutlaka bir sıfata delalet eder ama her sıfat bir isme delalet etmez. Onun için tevhidü esma ve sıfat isim ve sıfatlar tevhididir. Yüce Allah azze ve celle Rabb'i Rabb'il Alamin. Peki biz isimlendirmemiz de mi? Yoksa hakikaten mi Rabbil Alemin'dir? Evet. Hakikaten gerçekten Allah azze ve Celle Rabbil Alemin'dir. Bütün alemler onun terbiyesi mutlak tasavvufu altındadır. Biz ki Yüce Allah, Kur'an ve Muza'nın Yani kainattaki bütün alemdeki Rab'lığı terbiye ediciliği bunun kısa yoldan tarihi şudur. Bize birisi dediği zaman biz diyoruz ki Allah'a iman Nasıl iman edeceğim? Bir onun rububiyetine iman edeceğim. Peki rububiyet ne kadardır? Açıkladı bilecek. <gülüyor> yani rububiyet elayar bilmediği bir şeye nasıl iman edeceğim? Öyle değil mi? A <gülüyor> rububiyetin açıkladı bilemiyor. Böyle geliştiği yani zaman kaçar yoldan rububiyetin tarifini nasıl yaparız? Nasıl yaparız Abdullah? <gülüyor> Evet. yüze Allah azze ve Allah, iki şey var arkadaşlar kainatta iki şey var birinci <gülüyor> varlıklar varlıklar buna eşya denilir eşya her varlığın adı yani biz şimdi Türkçemizde eşya dediğimiz zaman koltuk takımı <gülüyor> bunları düşünün. öyle değil Asya şey kelimesinin çoğulu evet. ve her bir şeye ıplak edilir. Bizim de Türkçe hocası vardı. Dedi ki şey öyle bir şeydir ki her şey için kullanılır. Gerçekten <gülüyor> şey öyle bir şeydir ki her şeye ıplak edilir. Yani eşya Türkçesi varlıklar. Bir varlıklar alemi var. Kainette dediğimiz ağaçlar. Eşya, gör eşya, yer eşya, bir de sen tutup var bütün kaynaktan ne görüyorsak hepsi eşya. Bir de ahvaller var, yan olaylar, durumlar, haller Yüce Allah'a Azze ve Zeller'in rububiyetini tarif ederken ne diyoruz? E ben nasıl var bu Yok girdi değil de kontrolü yok. Yüce <Yüzarlığa, gülüyor> Allah'a azdır ve Zeller'in rububiyetini tarif ederken ne diyoruz? Rabbimiz alma. Adam dedi ki rububiyete iman edeceğim de bana anlat nasıl iman etsin? Ama diyecek ki, bil ki Rabbimiz Allah her şeyin ve her halin kalıcıdır, malikidir, güzel mevcudidir, çekip kalır. Kainatta güçleri yaratan da o, yeri yaratan da o. Daha önceler bunlar şey, bize haller var, ibadet. Zillet, sağlık, hastalık, ölüm he? Her şeyin ağrı, hızlı Her şeyin ve her hali Halika kimdir? Allah Maliki kimdir? Allah Düzenleyicisi, çekip çeviricisi, idare edicisi kimdir? Allah Ve arkadaşlar geçen derslerimizde Kadere iman Allah'ın rububiyetine imanın da aynı şey olduğunu söylemiştik. Kadere iman ile Allah'ın rububiyetine imanın hakikatte aynı şey olduğunu söylemiştik. Şimdi sünnet inkarcıları kadere iman diye bir şey yok diyorlar. Ne diyoruz? İman hesapları 5 senedir. Kur'an'da kadere iman yok diyorlar. Niçin? Diyorlar bak Allah'a o diyor ki Allah'a iman edin. Meleklere iman edin. Aferin. Kitaplara iman edin. Peygamberlere iman edin. Sonra ahirete iman edin. Hani kadere iman? Bak beş tane. Bir, iki, üç, dört, beş diyorlar. Sonra bir tane daha ayet getiriyorlar. Bir kere daha ayet getir. Bak hiçbirinde kadere iman yok diyorlar. Kadere iman Allah'a imanın içindedir. Kadere iman Allah'a imanın gayretinde bir şey değil. Nasıl kader-i umanlık? Kader-i üman ne demek? Bir, Allah'ın bildiğine yani her şey bildiğine uman etmek. E saygı bir ayet Allah'ın her şeyi bildiğine dair. İki, Allah'ın kitabesine uman etmek. E her şeyi Allah'ın yazdığına dair, levh-i mahfaza dair sensiz ayetler. var. Üç, Allah'ın meşriyetine ve iradesine uman etmek. E kainatta dair şeyin Allah'ın iradesi ve meşriyetiyle olduğuna dair sensiz ayet var. Dört, Allah'ın halk ettiğine iman etmek. Her hali ve her şeyi fakirliği, zeydilliği, izzeti, zümmeti, şangırı, hastalığı, hayrı, şerri. Bütün bunları halk edenler kim? Allah. Allah! Bütün bunların olabilmesi için kimin mesiyeti lazım? Allah'ın mesiyeti, Allah'ın iradesi, Allah'ın irade etmeden olur mu istiyorsun? Olmaz! Hah! demek ki hakikette kadere iman Allah'ın rububiyetine iman ile aynı şeydir aynı şeydir peki bunun ayrı olarak incelenmesi neyce? ilmi kolaylaştırmak için bugün sana rubudiyeti anlatıyorsun diyorsunuz ki her şeyin halıka Allah'tır, bütün kainatın sahibi Allah'tır, aziz eden O'dur, zelil eden O'dur aslında ona neyi anlatırsan diyorsunuz? kadere anlatıyorsunuz rubudiyete anlatırsanı ne anlatırsanız diyorsunuz? Aynı zamanda kaderi anlatmış oluyordu. Allah Subhaneh ve Teala'nın rubudiyetiyle, imanla ilgili, başka ne söylemiştik? Biz de şunu söylemiştik. Bu da çok önemli. Rabbimiz Surhan ve taala Rabb olmasının gereği olarak rubudiyyetini bir gereği olarak kullarını yaratmış ve onları başıboş bırakmamıştır. Onları başıboş bırakmamıştır. Yüce Allah Subhanahu ve Teala Rububiyetinin gereği olarak şimdi Rububiyetine yakışan şey ne? Onun Rablerine yakışan şey kullarını yaratıp başıboş bırakması mıdır? Ha? Ha! terbiye etmiyor, öyle değil mi? Evet. Terbiye etmiyor. Terbiye edecek ki, kemale eldirsin. Yoksa onun rubudiyeti itmam, evet. ona, tamama eller, evet. rubudiyetinin bir gereği olarak, Rablarının bir gereği olarak, kullarını başı baş bırakması, öyle terk etmesi, onları havalarının, acılarının peşine salıvermesi, Allah'ın rezu yakışık almaz. Onun için muhtelenmiş. Allah Azze ve Celle nasıl kainatta rezu sergiledi, bütün kainatı yarattı, düzenledi, insana aldı. Mesela insanın üzerindeki rezu diyesini inceleyelim. Geçen derste işlemiştik. Allah Subhanehu ve Teala insana nasıl rahatlık yaptı? Değil mi? Yusuf Aleyhisselam ne diyordu? Geçen yaşta Rab kelimesinin anlamlarını işlerken buna vurgu yapmıştır. <Gülüyor> Yusuf Aleyhisselam Züriyat'ın içine çağrı durumda ne dedi? <Gülüyor> <Evet>, Rabbim'le <Gülüyor> onun bana yakış olduğu iyiliklerden... Dedi ki ben bunu yapmam. <Gülüyor> Niçin? Çünkü Rabbim bana <Gülüyor> iyi davrandı. <Gülüyor> Beni iyiydi, <mevkinye> <Gülüyor> <Rabbim> <Gülüyor> bir Mevcuna getirdi. Rabbim diyerek kastettiği kimdir? Evet de azildir. Azildir. Öyle değil mi? Dedi ki ben bunu yapamıyorum. Yani sen benim, efendimin oradaki rap kelimesi hangi anlama geliyor? Efendi, terbiye edici, bakıp, yürütücü. Bakıp, yürütücü, terbiye edici, yetiştirici, yetiştirici anlamına geliyor. Beni yetiştiren, beni besleyen getiren, büyüken, bugünlere getiren efendiler. Yanlış yapmış olur. Peki, hafizanıdan çıkan adam ne demişti? Yusuf. Demişti ki, <gülüyor> beni Rabbinin yanında an. Yani. Adam sana kıyafet, sana beni Rabbinin yanında an demiş. Bu Rabbinin gelmesinden neye kast ediyordu? Onu da anlatsına kast ediyordu. Yusuf Ali Hicallah <gülüyor> ve salam. Şimdi Allah Subhanehu ve Teala bizim nasıl Rabbimiz'dir? Bizi halden hale getirerek bizi yarattı. Öyle değil mi? Evet. Şimdi siz ben düşünün. Biz neyiz? Neyiz? Bir damla suyum. Bir damla su. Öyle değil mi? Yüce Allah Azze ve Celle o menenin içerisinde binlerce var diyor doktorlar. Yüz binlerce var diyor. Burada da biz doktor var. Kaç tanesi? <gülüyor> Milyonlar da var diyorlar bak. O milyonların içerisinde Allah sizi seçti. Amanuzun rahmine koydu. Sonra Allah onu alaka seçti. Bak Allah ın, Allah bunu insanın Rabbi olduğunu khususen Allah bunu koydu. Yani en insan sen demdün, dem büyüttün, dem mutlu ettin. Ben, ben seni yetiştirdim. Ben seni büyüttüm. Ben seni halden hale geçilerek tevziye ettim. Senin Rabbin benim. Senin Rabbin benim. Ülkündür kamper kısmını Allah daha onu bir çiğnenmiş, yani bir tike, bir tike hep yaptı. Böyle attın mı, bizim her zaman tike mi diyorlar yani bir iki et yaptı Allah. Yani bir çiğnenlik Allah onu et yaptı. Daha sonra Allah azzeyzele o eti kemiğe çeyirdi. Bak işte onun bu bir, bir et. Kemiğe <gülüyor> diyor. Haldın hale çeydi. Sonra Allah o kemiğe üstüne et çeydi. Sonra Allah azzeyzele görebilelim diye bize iki göz ve işitebilelim diye iki kulak ve iki dudak bir dinle. Bütün bunlar, Rabbinizin bizim üstümüzdeki ruhun Bizi halden hale getirerek kemal edildi. Allah Subhanahu wa taala. Doğru, Anamızın kalbine, babamızın kalbine bizim için şefkat vermiştir. Anamızın derilerine bizim için süt gönderdi. Allah Subhanahu wa taala. Bütün bu anlattıklarım leyli, Rabları ruhun Kâinlattaki bir elmanın, bir fotoğrafın nasıl Efendisi, nasıl Rabbi, Allah ise bizim de Rabbimiz öylece Allah'mış. Peki, bize Allah Azze ve Celle bizi yaratsaydı, sonra başı beş bıraksaydı, rüb-i bilyetinin gereğini yapmış olur muydu? Allah. Bir akif Allah nasıl kalbinde, kalbinde, Bizi rahmetine teslim edip bu günlere getirdik. Şimdi aynaya geçin bakın. Ben anlatıyorum arası, arası da. Terminat edilecek film seyretmiştim. Şimdi filmi seyrettik çıktım. Dedim aslında ben de bir terminatıyım. <gülüyor> ben ben da mükemmel şeylerim. O böyle. Atta ben, ben o tabii. Şimdi o böyle terminalde böyle kafayı şeyle düğümümüz. Eee erdirir. Bundan bahsediyorum. Ben de şey bu bak. <gülüyor> ben de bir böyle bir kamera şey diyorum, Anında milyonlarca renk telaffuz milyonlarca veri veriyorum. Süper Böyle gözümü çeviriyorum. Ya yani anında deflemezsin bak. Onun üstünde giren diye şimdi bak. Başka neyse. Öyle sevindik de. <gülüyor> la hawla wa <ve> la quwwata illa billah. Sen ne yaptın? Ateşlerimle. Yerden gidersem ayağımı bulup kaldırıyorum, indiriyorum, acayip. Niye böyle kabdun? Muazzam kudret var. <gülüyor> Muazzam kudret. Var. <gülüyor> beni bu hale getirdi Allah Azze ve Celle. <gülüyor> Ruhu binetimle beni bu hale Rabbim Azza ve Celle. Sonra. Rabbim'ini iknağım etmek için kullarına şeriat dindik. <Gülüyor> <Gülüyor> Yüce Allah <'a> azze <Gülüyor> <edelim>. cekat dersimizde <Gülüyor> biraz daha uzun işlemiştik bu konuyu husus Şeriat <Gülüyor> Rabbimiz <Gülüyor> subhanahu ve Taala'nın hangi vatfının gereğidir? Rubudiyetinin <Gülüyor> gereğidir. Rabbimiz Subhanahu Wa Ta'ala şeriatı, ahkamatı, eminleri hangi vasfının gereği olarak indirmiştir? <gülüyor> rebubiyetinin gereği olarak Yüce Allah Azze ve Celle bize <gülüyor> şeriat indirmiştir. <gülüyor> Şeriatını göndermiştir. Şeriat onun rebubiyetinin gereği. Anlatabilir miyim? Destelik büyüktü yarattı, şekil verdi Ama bizi kapının önüne koymadı. Bizi yalnız bırakmadı. Bizi ella teslim etmedi. Ne yaptı? Rahmetinin bir gereği olarak şeriatını tenzih etti, incan etti. Bizim üzerinde şeriatını gönderdi. Allah subhanahu wa ta'l. Bu okuyama Efendim? Yani hazırlarına geçirip kemalı erdirme meclis olmayın abi. Evet. Rabbimiz Sıbhane Hazretleri bizi kemale erdirmek için. Bizi hey. nasıl <gülüyor> <gülüyor> yaratılış cihetiyle kemale erdirdi? Sıfatlar cihetiyle de kemale erdirmek, erdil yapmak. En mükemmel insan yapmak için şeriat gönderdi. En mükemmel insan yapmak için Resuller gönderdi Kitaplar indirdiği demek ki muhterimler bu ahkamat, bu şeriat insanı zora koşmak için değil, zora koşmak için değil. Biz şeriat ile ilgili, ahkamat ile ilgili, kitaplarda iler, dükünler ile ilgili, Rabbimizin üzerimizinde dükünler ile ilgili. Ne demekti? İman. Ha? Bir, bu şeriat iman eden bir toplum içinilmiştir. Onun için Resullerin daveti şeriata değil imana olmuştur. Resullerin daveti şeriata değil imana olmuştur. Çünkü iman etmemişler için Allah'ın bir rübü diyecek değil. Onlar cehenneme. Onların temale etmesi kimin amulunda. Onlar hatırlıyordu, cihazlık etmiş. İman etmiş bir toplum için indi şeriat. Bir. Bu, bunu işlemiştik. umurumuzun başka defterde de işlemiştik. İki. Şimdi Allah Rabb'tir. Rabb. Bugün dedi ki Er-Rahman'ın rahmini işleyecek. Yüce Allah Azze ve Celle nasıl bir Rabb Şimdi Yusuf'un da, Yusuf diyor da Rabbim değil mi? <gülüyor> Adama diyor ki Rabbim benim yerimde adım ama. Rabb çok! Öyle değil mi? Yani terbiye edicilik cihetiyle, yetiştiricilik cihetiyle çok efendiler var. Peki, her efendinin eğitim terbiye usulü üsluğu aynı <gülüyor> Değil. <gülüyor> Öyle değil mi? <gülüyor> Mesela bizim bir arkadaş, çok bir şak oğlum gel, ne istiyorsun, al sana para hoş kalksın, ay git eşeği, var, eşeği. <gülüyor> bu parayı biz düzene oldu, ki sana kesin ya niye öğrenmedin, adam olsun bile öğrenmedin dedim arkadaşın birine ismini söylemiyorum o burada nasıl olsa <gülüyor> <gülüyor> dedim ki yahu adama çok hakaret ediyorsun çok adamın üzerine gidiyorsun çok kötü sözler söylüyorsun adamı diyor ki adam olsun diyor adam olsun diyor adam olsun diyor yani terbiye etmiş her birisinin terbiye metodu değişir değil mi <gülüyor> <gülüyor> bazıları var destop melik gibi çok güç çok güç var mı var merhametli yumuşak ha. bir de Rabbil alemini terbiye ediş ebiciliği var. Peki Rabbimizin hususen rububiyetinde hususen rububiyetinde en çok ön plana çıkansı Tata hangisidir? <gülüyor> er <-Rahman -i> rahim <gülüyor> Onun için Allah Rabb'dir. Sanki <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir Rabb'in sorusu sorulmuş gibi Hemen Allah Azze ve Celle Fatiha sırasının birinci ayetinin akabinde ikinci ayette ne buyurur? O Rahman ve Rahim olan Rabbidir. yani Rabbi Rahim'dir Rabbi Rahman'dır O merhametinin geneli olarak bir şeriatı indirmiştir. Sizi yokuşa sormak için değil. Onun için birçok ayetlerde Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne buyurur? Allah sizin için zorluk İstemiyor. Allah sizin için kolaylık muhabbet edilir. Allah sizi temizlemek istiyor. Yüce Allah subhanahu Teala ta'ala bize uyarı yok muhtemelidir. Hırsızın kolunu kesmişsin, kesmemişsin. Allah'a ne? Ne? Yüce Allah'a sözünde buyuruyor, hırsızın kolunu kes. Hırsızın elini kes. Şimdi kol diyoruz buradan anlaşılır. Hırsızın elini kes. Kesmişsin, kesmemişsin. Yüce Allah'ın ne? Bunlar. Allah Subhanahu ve Teala'nın buna ihtiyacı yok. Bizim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bunu sizin için Ne Neyinin görevi var? Rahmetliydir. Onun için yüce Allah'ını buyuruyor. Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman onların çağrısına icabet edin. Başka yetenebilirim kısatta sizin için hayat vardır diyor. Kısatta sizin için hayat var. Peki elf etmezse onda da hayat vardır. Zina edeni rezil etmezse ve becerirse sefa olmakta onda da hayat vardır. Onda da hayat vardır. Rahmettir sizin için. Ne burada bir Resul Alem'in sizi temizlemeyi sizi kemale erdirmeyi Rübedi etme, etmeyi etme, müradet. Müradet değil. Rübedi etme, itma etme, kemale etme, kamillemeyi murad Ve Hı. bu, bu bir olarak bir daha kalmadı. Enlerin neminin bırakmadı. Bizim nasıl? Eğer bir nele hikmet aldı bu şekilde getirdi, Tefsiratlar itibari mebri bir kemale erdirmek için şeriatını indirdi, emirler indirdi, yatkıvar indirdi. Onlara inanın, onlara davranalım diye. Böylece ne olacak? Kemale şeriat, bir kemale ercek. Bir şeriat ve çok bir mebri ilme ve hikmete dayanmayan herhalde herasından doğar hükümler değil. Nedir? Bir alim, hakim ve rahim, dağdın merhametinin gereği olarak ve mutlak kulların masrahası için indirdiği hükümler. iman eden bir toplum için inmiştir. Kafir bir toplum, müşrik bir toplum için inmemiştir. İman eden bir toplum için inmiştir. Onun için Resuller şeriat'a değil, ilki i̇man. imana davet etmişlerdir. Ne zaman iman eden bir toplum oluşmuş, o toplum Medine'ye geç etmiş, Yüce Allah Azze ve Celle Celaluhu'da, efendim, ve aleyküm selam. Buyur. He iyi tamam, selamun <gülüyor> Ee, ne diyordum ne zaman oluştu Medine'ye gittiler Allah subhanahu ta'ala merhametli ilm icabını yerine getirdi ve onları temizleme hayata kavuşturmak onları kemale erdirmek için üzerlerine emir ve nehile indirdi işte muhtemelen bir peki bu emir verdiğinin gerek teslim ile insanları e, zorladı mı? Zorlamadı değil mi? Yani Allah Subhanahu wa Taala'nın bu rübübiyeti ne görüntü? Şarki. Şerbi rübübiyeti. Öbür rübübiyeti ne? Yüce Allah Azze ve Celle'nin kevbi rübübiyeti alemde halk ediyor, yaratıyor. <gülüyor> o rübübiyete itiraz yerdir mi? Yani. Mümkün değil, değil mi? Ben kaşını bak, şurası az daha korku olsaydı, kadın iradeni gibi adamdı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, ya Nasıl yapmışladın? Allah-u Teala bu budiyete, ne yap, yapmış? Kendi budiyete itiraz mümkün değil, tıpkı kendi iradeye, tıpkı kendi kabaya itiraz mümkün olmadıymış. Ama şerri budiyete. Kişinin intiraz etmesi muvakkaten mümkündür. Allah azze ve celle insana cüri irade vermiş ve şer'i şer rübubiyetini e, ikbar etmemiş. Zorlamamış. Ona da teslim olacaksınız diye zorlamamış. Kullarına tavsiye etmiş, kitap indirmiş, peygamber göndermiş. Demiş ki sizin Rabbiniz benim gelin rübubiyetine teslim olun, kemale erin. Gelin emirle yataklarımı teslim edin Kemal'e. Nasıl teslim olacaktık? Kaptalım elindeki mevcut bir gücün, elin kaybının, elindeki el gibi teslim olacak. Niye? Hiç merak etme. <gülüyor> Şimdi doktor var doktor var. Bir doktor var. Böyle bakıyorsun ameliyatı falan. Mustafa bana dedi. Abi keser keser zaman sendeki taş taşı çıkarıyoruz diyor. Böyle konuşuyor. Onu maktara yaslamış mıydı? Adam, bu adam doktor mu, doyum mu, taktetler mi, Diploma Şartı, diplomayı sen nereden aldın? Takte diplomayı üreten bir sürü adam mı? Bir zaman, hak doktor. Adam oturaklı, bakıyorsun efendi adam, diyor ki, e sen şu ilaçları kullan, bakalım, e ben bir filmlere bakayım, ben ameliyat edeceğim. Şimdi, bu manada tek bir ders fıtrımızı sağlam bakıyorum ben ne değil mi? Ha. Şimdi dilinle en bir şeye mahap yok. Örneğin zatın rububiyetine yani emir ve yaklarına şekir-i rububiyet ifade ediyor. Şekir-i rububiyetin gereği emir ve yaklanadır. Örneğin zatın rububiyetine yani emir ve yaklanına sen bunu teslim edeceksin ki program yok. Niye? Abi, ne yaptığını bilmiyor. Hakim! Ne emrettiğini biliyoruz? Rahim, çok da merhametli. Hatta anamızdan daha merhametlidir. Anamızdan daha merhametli. Peki ana, çocuğunun zararını sen, ona ateşe atar mı? Bilebile onu zarara sokar mı? Sokar. Hizallah azze ve celle onu asla zarara sokmaz. Peki Allah-u Teala'nın hata etmesi Mümkün, mümkün, mümkün mü muhal? Muhal. Mümkün değil. Ne Çünkü alimdir Allah'ım. Onun için emin olun Allah'ın emin ve yasapların içerisinde bize zarar getirecek hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey katkıyla yoktur. Bu da Rabbimizin kainaktaki huvubiyyettir. Peki el er rahman ı rahim diyoruz. Ar-Rahman-ı er Rahim Niçin Allah subhanahu wa ta'ala Rahman ve Rahim İsmail'i yani, hemen Zümam akabine getirdi. Çünkü <gülüyor> muhterem kardeşler Rabbimiz subhanahu wa ta'ala'nın rububiyetinde en açık vasfı merhamettir. Merhamet. Yüce Allah azze ve celle kullarına merhamet etmek istiyor. Resullerin gönderilmişi merhamet içindir kitapların indirilişi merhamet içindir. Merhamet içindir. Yüce Allah Azze ve Celle hemen Kur'an'ı açtığınız zaman size kendisini hangi sıfatıyla tanıtır? Ben Rabbim ama öyle bir Rabbim ki Rahim ve Rahman bir Rabbim. istiyorum. Sana karşı çok merhametli. Yüce Allah Azze ve kullarına kendisini Rahman ve Rahim oluşuyla tanıtıyor. Demek ki çok münasip mütenasip bir surette Allah bağlar ikinci ayeti Rahman ve Rahim olarak getiriyor. Niçin? Kullar ona dirensinler, onu sevsinler onu Rahman ve Rahim oluşunu bilsinler onun rahmetini kalet etsinler. Rahman ismi Rahim isminden daha kapsamlıdır diyor alimler. Rahman ismi daha çok rahmeti koşatır. Rahman ile Rahim arasındaki e, karka dair üleme arasında üç kavim var. Üç görüş var. Birincisi meşgul olanla yayılmış olan birçok müfettirin tercih ettiği Rahman kapsamlılık ifade ettiği için hem dünya hem ahirette kullarına merhamet eden rahmetiyle muamele eden demektir. Rahim yalnız ahirette ve yalnız müminlere ya da rahim yalnız müminlere <gülüyor> ve ahirette merhamet eden demektir. Birinci görüş bu. İkinci görüş Rahman Yüce Allah Azze ve Celle'nin zati sıfatıdır. Rahim fiili sıfatıdır. Yani Rahman demek Allah kendi zatında merhamet sahibidir. Ee, merhamet eder demek. Rahim demek bu merhametinin gereğini yerine getirir demek. Bir böyle diyenler var. Üçüncü görüşte buna benziyor. Rahman Allah subhanahu wa ta'ala'nın merhameti e, merhamet etmesi, Rahim bu merhameti kullarına ulaştırması demektir. Bu şekilde üç görüş var. Rahman ve Rahim isimleri hakkında. Rabbimiz Azze ve Celle'nin iki ismidir. Ee, Rahman isminin kullara verilmesi cahil değildir. Fakat yaratılmışlar. Rahim ismiyle anılabilirler. Fakat Rahman ismiyle anılamazlar. Yüce Allah Azze ve Celle'nin Dedik ki, rububiyetinin bariz vasfı rahmettir. Bariz vasfı, öne çıkan mümeyyiz vasfı rahmettir. Onun için Rahman ve Rahim isimlerini hemen rububiyetinin peşine getirmiştir. Rahman ve Rahim isimlerini hemen rububiyetinin peşine getirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz Subhan-ı hiçbir ismini Hiçbir ismini e, Kendi özel isminin yerine kullanmaz Rahman Kardeş Rahman Kardeş Mesela Yüce Allah Aziz ve Celle, Diğer isimleri evet. Nasıl getirir وَهُوَ الْحَكِيمُ اَزِذُ الْغَفُورُ O azizdir, o gafurdur Anlatabildim <gülüyor> mi? Bu şekilde getirir. Fakat Yüce Allah Abdülhamid'in okuduğu gibi La <gidiyorlar> yunfikunna onlara herhangi bir kıta yok kimi avalen yeru ila at-tayr furuhum tarafatu ve yagdibna ma yunfikuhunna illa ar-rahman bak yücellah ve zelle tehrdan zatına işaret ederek rahman ismini kullanır zatına işaret ederek Başka bir sebebi sizce hangisi o nedir Allah Allah bir daha rahman, rahmine işaret ederek. Rahman'a, rahma, al-arsun taya, üzerine kuruldu, yükseldi, yükselip çıktı. Rahman arsın üzerine çıktı. Rahman ismini Allah Azze ve Celle Rahime işaret edici olarak kullanıyor. Rahman ismini haricindeki isimlerini Yüce Allah Azze ve Celle bir yani Huya'ya ve Allah ismine bağlı olmaktır. Huya ve ee, Allah ismine bağlı olmaktır. Doğrudan zatına işaret olarak yükletmez. Sadece Hı. Allah ve Rahman gerçekten Rabbimizin kendini zatına işaret ederek Rahman olarak kendisini mütelemesi ve anması ne kadar büyük bir şeydir. Yani. Ne kadar büyük bir şeydir. Demek ki kul daima onun rahmetini ümit etmeli. Daima onun rahmetiyle yaptığını bilmelidir. Demek ki ki rahmetinden bağımsız olarak düşünme. sözlerini, emirlerini, nehirlerini rahmetinden bağımsız olarak düşünme. Bil o rahmet etmek istiyor. ve rahmetini de merhametinin bir gereği olarak ve ma'ar sennâke Rahmeten lil alemin. Senin gönderilişin başka bir sebeple değil. İlla ancak şu sebeple de Rahmeten lil alemin. sallallahu mübarek vücudu değil. Rasulullah sallallahu mübarek vücudu değil. Gönderilişi alemlere rahmettir. Ve ma ertelmâke Seni göndermiş değil mi? herhangi bir şedet ile illa ancak şu şedet ile gönderdik rahmeten bil alemi alemlere rahmet olasın yani senin göndermişinle bir alemlere rahmette bulunmayı merhametle muamele etmeyi merak ettik Rabbimiz subhanahu ve teala Fatiha suresini böylece anlamayı fıkh etmeyi ve namazlarımızda bu ruh bile okumayı bize natip ettin. Haftaya da haftaya malikliğin gibi geçiyorum. Tekrar yok. Ha. Tekrar yok. Ha. Haftaya sonra <gülüyor> biz... ha. haftaya bir ha, mi? Tamam. Haftaya olmayabilir mi işte? Biz de 9'da oluyor arkadaşlar. Erken gelenler kendi yaptık. Hıhıhı. <gülüyor> Kendileri e, dert dokuzda başlıyor, üç haftadır ilan ediyoruz. Dert dokuzda başlıyor, bilin. E, hocanın biraz geç kalması da adettendir yani. <gülüyor> <gülüyor> Peki, subhaneke Allahümme ve bihamdül. Eşhedü en la ilahe illa hem sestâhirlüke ve yusufu.